Rabbi zinetni ilme ve fehme ve alhacni bis Muhterem kardeşlerim. Yüce Rabbimiz insanlar için, kulları için sayısız nimetler yaratmıştır şüphesiz ki bu nimetlerin başında İslam nimeti gelmektedir. İslam nimeti allah Teala'nın kullarına olan en büyük nimetidir. Çünkü İslam nimetiyle Rabbimizi biliyoruz. Çünkü İslam nimetiyle doğruyu yanlıştan ayırt etme fırsatı yakalıyoruz. Çünkü İslam diniyle cehennemden kurtulma, Allah'ın azabından, gazabından kurtulma fırsatını yakalıyoruz. O yüzden İslam dini her yönüyle nimetlerin en büyüdür. O yüzden Yüce Rabbimiz El-Yevme ekmeltu lekum dinekum Bugün sizin size olan dinimi dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim, tamamladım. Vu razitu lekumul İslam'ı Din olarak İslam'a razı oldum. Vu etmemtu alekum ni'metî. Bundan önce vu etmemtu alekum ni'metî. Size olan nimetimi tamamladım. Vu razitu lekumul İslam'ı dînâ din olarak da sizin için İslam'a razı oldum buyurmaktadır. Bu ayeti kerimede dinin ikmal edildiği, tamam olduğu, tas tamam olduğu, eksiği, noksanı bulunmadığı Allah tarafından buyurulmakta. Yine ayeti kerimede nimetin de ikmal olduğu, kemale eriştiği, en büyük nimet olarak İslam nimetinin insanlara verildiği buyurulmakta. Yine ayetin üçüncü kısmında din olarak Allah'ın sadece İslam'a razı olacağı beyan edilmektedir. Allah İslam dini haricinde başka bir dine razı olmaz. Beşeri dinlerden hiçbirine razı olmaz. Semavi dinlerden sadece İslam'a razı olur. Çünkü İslam bütün semavi dinlerin Aynısıdır. bozulmamış halidir bozulmamış Yahudilik bozulmamış Hristiyanlık neyse İslam'da olur ancak Hristiyanlık olsun Yahudilik olsun tamamen bozulmuş içerisine şirk girmiş içerisine küfür girmiş içerisine birçok yanlışlar girmiş aslı kaybolup gitmiş o semavi din olmaktan çıkmış, beşeri, insan aklı ürünü, papazların, hahamların, akal akıllarından ürettikleri yanlış bir din haline gelmiştir. Bugün yaşanan Hristiyanlık ve Yahudilik, tamamen beşer ürünü, hahamların, papazların, akıl ürünü olan dinlerdir. Bu dinlerin aslı yoktur, bu dinlerin isla, e, hakikatle alakası yoktur. Bu dinler semavi din olmaktan çıkmıştır. Bunlar beşeri dinler haline gelmiştir. O yüzden bazı aklı evveller çıkıp da bütün semavi dinlere girenler kardeştir. Bütün semavi dine girenler Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun, Müslümanlık olsun, cennete girecektir gibi saçma sapan fikirler ileri süren aklı evvel cahil yobaz insanlar var. Halbuki Allah İslam'dan başkasına razı olmaz. İslam bütün semavi dinlerin bozulmamış halidir. Allah'tan gelen dindir. İslam'da Allah'ın izniyle insan düşüncesi, insan ürünü beşeri düşünce yoktur. Çünkü İslam İslam'ın ana kaynağı olan Kur'an bugün hiç bozulmadan gelmiş Allah tarafından korunmuş ve hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar devam edecektir. Yine Peygamberimizin sahih sünneti fiilleri, sözleri, davranışları elimizdedir. Kaybolmadan günümüze kadar yazılı olarak gelmiştir. Tabi ki Peygamberimizin sünneti peygamberimizin vefatından sonra vefatından önce de yazılıyordu ancak az derecede yazılıyordu. Kur'an'la karışma tehlikesi olduğundan dolayı peygamberimiz kendi sözlerinin yazılmasını yasaklamış idi. Ancak insanlar eğitim alıp artık Kur'an'ı ve peygamberimizin sözünü yani Allah'ın sözüyle peygamberimizin sözünü ayırt edecek duruma geldikleri zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim benden bir kelime ulaştırabiliyorsa, nakledebiliyorsa bunu yapsın buyurmuştur ve benden e, bir söz de olsa muhakkak insanlara ulaştırın, bu şekilde dini yayın, sözlerimi yayın şeklinde emirler, tavsiyeler de bulmuştur. Peygamberimizin vefatından sonra onun sünneti esas itibariyle kayda geçmiş. Daha sonra muhaddislerimiz, alimlerimiz Peygamberimizin sözlerini araştırmışlar, tetkik etmişler. Bu sözlerle ilgili olarak uyduruk olan şeyleri alıp atmışlar. Bu sözleri senet tenkidine tabi tutmuşlar. Aynı zamanda metin tenkidine yani Peygamberimizin sözünün tenkit etmek suretiyle yani onu araştırmak aslını araştırmak suretiyle rivayet zinciriyle beraber tamamen doğru olduğunu kesinlikle ortaya koyduktan sonra bunun sahih bir hadis olduğunu e, söylemişler ve bu şekilde eserlere bunu kaydetmişlerdir muhaddisler dolayısıyla İslam'ın iki önemli kaynağı olan Kur'an ve sünnet bugün elimizdedir bozulmadan gelmiştir bunun haricinde ne Hristiyanlıkta ne Yahudilikte böyle bir şey söz konusu değildir. Örneğin İncil İsa Aleyhisselam'ın vefatından 300 sene sonra yazılmış ancak bu yazılma esnasında herkes ayrı ayrı nushalar yazmış. Hatta öyle rivayetler var ki 4000 tane İncil nushası ortaya çıkmış, 4000 tane farklı İncil ortaya çıkmış. Bu şekilde farklı kitaplar ortaya çıkmış. Yani her önüne gelen İncil yazmış, hakikatte hangisi İncil asla belli olmamış. Zaten vahiy indiği andan itibaren yazılmadığından dolayı da İncil kaybolmuş, Tevrat kaybolmuş, Zebur kaybolmuştur. Ancak İslam'ın ana kitabı olan Kur'an-ı Kerim 40 tane vahiy katibi tarafından daha iner inmez kayda geçmiştir. Vahiy gelir gelmez peygamberimizin yanında bulunan vahiy katipleri Allah'tan gelen haberleri, ayetleri kayda geçirmişler. Ve bu şekilde bu deriler üzerine, kemikler üzerine yazılan, papyruslar üzerine yazılan ayetler saklanmış. Daha sonra Hz. Ebu Bekir zamanında mushaf haline getirilmiş bunlar. Yapraklardan oluşan mushaf haline getirilmiştir, tek kitap haline getirilmiştir. Hazreti Ömer zamanında ise bu kitaplar çoğaltılmış, bunlardan yedi nusha yapılarak İslam başkentlerine gönderilmiş bu kitaba göre oradaki valilerin hüküm vermeleri onlardan istenmiştir. Daha sonra bu yedi nusha olarak çoğaltılan Kur'an-ı Kerim artık onlarca, yüzlerce, binlerce kez çoğaltılmış, aynı Esas kaynaktan Hz. Hafsa'nın e, evinde bulunan mushaftan e, toplanmak suretiyle tek kitaptan bütün nusalar çoğaltılmış ve bugün milyonlarca Kur'an-ı Kerim birdir, tektir arasında hiçbir ihtilaf yoktur, hiçbir kelimesinde, hiçbir harfinde tartışma yoktur, farklılık yoktur, ihtilaf yoktur elhamdülillah bu da Allah'ın bize bir lütfu bir fazladır dolayısıyla bozulmadan gelen dinimiz İslam, bozulmadan gelen kitabımız Kur'an elimizdedir ve tek din olarak İslam tek kitap olarak Kur'an-ı Kerim Müslümanların elindedir değerli kardeşlerim o yüzden diyoruz ki semavi dinlere girenler Hristiyan olanlar veya Yahudi olanlar da cennete girecektir sözü tamamen asılsız, yalan, İslam hakikatlerine uymayan yanlış bir inançtır, yanlış bir sözdür. Bu sözden Allah'a sığınmak lazımdır. Bu sözü söylemek, İslam'ı da inkar etmektir. Çünkü bu batıl dinlerde yani artık semaviyetini, semavi oluşunu kaybetmiş beşeri vasfını kazanmış bu batıl dinlerde o kadar yalan yanlış şeyler vardır ki bunlar da mesela İsa'nın İsa'nın Allah olduğu yazar. İsa bir peygamberdir nasıl Allah olsun? Çok saçma sapan fikirler, düşünceler var. Dolayısıyla bu kitaplarla amel edilmez. Bu kitaplarla amel eden insanlar cennete giremez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Benim dinimi getirmiş olduğum dini duyup da, Kur'an'ı duyup da ona iman etmeyen hiçbir insan cennete giremez.'' buyuruyor. Öyle hiçbir insan cennete giremez. Kur'an'a iman etmeyen, İslam'a iman etmeyen, Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmeyen hiçbir insanın cennete girmesi söz konusu değil. Peygamberimiz böyle buyururken tersini söylemek değerli kardeşlerim çok yanlıştır. Elimizde hadisler çok. Bu konuyla ilgili elbette birçok esere kaynağa müracaat yapabiliriz. Elimizde hadisler var. Yahudilerin ve Hristiyanların e, kafir oldukları, Peygamberimizi kabul etmeyerek kafir oldukları, Kur'an'ı kabul etmeyerek kafir oldukları, müşrik oldukları ve dolayısıyla iman etmediklerinden dolayı cehennemlik oldukları kesindir. Bunda İslam ümmetinin itirafı yoktur ama çatlak sesler çıkıyor. Onlar da önemli değil. Tarihin her devresinde çatlak sesler çıkmıştır. Değerli kardeşlerim bu İslam nimetinin elimizden kaybolmaması için azami derecede dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. İslam nimeti en büyük nimet olarak elimizde dururken, bu nimetin elimizden kaybolmasına asla göz yumamayız. Kur'an'a ters, Peygamberimizin hadislerine ters, fikirler söyleyen, düşünceler ileri süren, insanlara müsamahakar olmamız asla söz konusu olamaz. Asla söz konusu olamaz. O yüzden, bu, Kur'an'a teslimiyet sünnete teslimiyet her Müslüman için elzemdir bunu yapmak Müslümanlığın gereğidir herhangi bir söz herhangi bir fetva herhangi bir e, iddia Kur'an'ımıza Peygamberimizin sahih sünnetine icmai ümmete ters ise bundan biz uzaklaşırız bu sözü bırakırız bu sözün sahibini de Bırakırız, onu doğruya, hakikate davet ederiz, değerli kardeşlerim. Ezan okunduğu için tabii ki bu konuyla ilgili çok daha şeyler söylemek mümkün. Ancak ezanımız okundu, size fazla vakitlerinizi almayayım. Allah cümlenizden razı olsun, Allah imanımızı, İslamımızı ebediyen korusun, Allahu Teala cümlemizi cennetliklerden eylesin. Allahu Teala İslam ümmetinden çıkıp da farklı farklı düşüncelere kayan kardeşlerimize de hidayet nasip eylesin. Elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.